Allah muhafaza. Biraz mesaj okuyalım inşallah devam edelim babam. Mustafa Aslan selamlarını iletmiş. selam. Eşim daha önce namaz kılıyordu, artık kılmıyor. Ben de daha iyi, benden daha iyi biliyor Kur'an-ı Kerim'i, duaları, hatta harfleri bilene çok güzel çıkartıyordu. Ben de gıpta ediyordum. Söylüyorum neden kılmıyorsun diye. Geçiştiriyor hep. 15 yaşında bir oğlumuz var. O namaz kılıyor. İkimiz de soruyoruz neden kılmıyorsunuz? Günahını bizden daha iyi biliyor, Kur'an kursunda okumuş, hoca olacak kadar biliyor. Ne olur sizden ve dinleyenlerden dua istiyorum, Allah'a emanet olun demiş. Eyvallah. Kardeşim, bu hepimizin hastalığı. O hanım kardeşimiz, yani eşiniz, yengemiz ve herkese namazı nasip buyursun. Ne olur namaz kılmak için de bazı fırsatlar vardır. Namazı kılmama bahaneleri vardır, konuşunuz. Sadece tembellikse sohbetleri gitsin hanımınız evinizden televizyonu uzaklaştırın İnternet, cep telefonu oyunlar şunlar bunlar varsa namazdan alıkoyan ne varsa cehenneme gideceğine Allah korusun karınız siz bu dünyada onun deyin ki istiyorsan dünyada cehennemi yaşa nefsine ağır gelsin ama ben seni seviyorum namazsız cennete gidilmiyor orada inşallah beraber olmak istiyorum ne olur yapma deyin ve bazı engellemeler koyun bu hakaretler şiddet Allah korusun değil ama dünyada mutlaka bazı engeller koyun namazsız olmaz kardeşim hatta zorlayın hanımınızı tekrar üstüne basa basa söylüyorum şiddet şu bu falan kalp kırma değil ama üzülmesin kırılmasın incinmesin değil. bu namaz kılınacak e ben senin işin mi namazı kılacağım ya namaz Allah için kılınıyor evet Allah için kılacaksın ama ben istediğim için kılacaksın bunu nazla yapın, sertlikle değil. Cehennemde azap göreceğine, dünyada bu sıkıntıları yaşasın. Şimdi çocuklarla ilgili çok güzel şeyler var. Onlara örnekler nasıl verilebilir? Onlara geçmek istiyorum ama anne babada namaz kılmadan çocuk nasıl buna devam edebilecek? Yani bu da başka bir şey. E şimdi çocuklar bizi görüyor. Hem namaz kılmıyorsak eğer çocuğun namazsız devam etmesinden de biz gene sorumlu oluyoruz. Bu konu çok tehlikeli Allah korusun. Rabbimiz namazdan niyazdan ayırmasın amin. Bir de ben eşimle açıkken tanıştım. O zamanlar kendisi İsmail Ağa'da hafızlık okuyordu. Bana sürekli kapan günah şöyle yap böyle yap diyordu. Ben sırf o hafız abdestli namazlı diye kendime çeki düzen verdim ve kapandım. Bana vesile oldu, namaza başladım, yıllar geçti, evliyiz. 5 yaşında bir kızımız var, ben sohbetlere giden, mukabele okuyan, yeri gelince acizane sohbet bile anlatabilen biri oldum. Eşimse namazı Cuma'dan Cuma'ya, Kur'an'ı da Ramazan'dan Ramazan'a okuyan biri oldu. Üstelik her fırsatta güzellikle uyarıyor ve izah ediyorum. Karşı çıkmıyor, üzülüyor ama yapamıyor. İçim çok sızlıyor, hep dua ediyorum ve ettiriyorum. Ben zaten acizim, ona nasıl söz geçireyim? Sizden dua isterim ve en büyük ilaç sohbetler demiş. Eyvallah. Bakın şimdi de tam tersi olmuş. Hanım kardeşimiz örtülü değilken belki eşi örtümen lazım, şöyle yapman lazım, şöyle yap demiş. Bu sefer kendisi onları dinlememiş. imtihan olmuş. Ee, i̇nşallah o kardeşlerimiz de bu radyo programlarını veya diğer bütün o yapımları izleyin beraber... Paylaşınız Allah korusun. Ee, bir de bazı şeyler var. İnsan ilk bir şeylere girdiği zaman bir heves oluyor. Bu hevesle devam ediyor. Kendini bir evliya görüyor falan. Ayakları yere basmıyor. Belli bir zaman sonra bu duruluyor. İşte o biraz tehlikeli olabiliyor. O yüzden dengeli gitmek lazım. Hep anlatmaya çalışıyorum ya hatırlarsanız. Onu da yapayım, bunu da yapayım, şu kitabı okuyayım, onu da yapayım, şu, şu kadar vir çekeyim falan filan deyip şeytan belli bir zaman sonra bunu Engellemeler, vesveseler yapmaya başlıyor. O yüzden sakin gitmek, ölçülü gitmek ve koordineli gitmek lazım. Bir eser okuyacaksanız ben okumaya başladım, üç gün sonra bıraktım. Hayır, o sözde duracağız. Az olsun, beş sayfa okuma. Bir satır oku istersen, Mahmud Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu'nun sözüdür. Bir satır oku diyor tefsirden bir gün ama sürekli oku. Yarım sayfa oku, sürekli oku. Bir gün 15 sayfa okudum, of be ne güzel okudum. Ertesi gün o kadar çok bünyeni sarstın ki, vücudunu yordun ki hiçbir şey okuyamadın. Dengeli gidelim inşallah. Ecmel Nur hanımefendi özellikle başın secdeye konulduğu bir an vardır ki, İnsanı Allah'a yaklaştırır. Çünkü bilirsiniz ki o sizi huzuruna davet etmiş ve sizi de orada görmek istemiştir. Bu tarifsiz huzur namaz kılınmadığında da yaşanan tarifsiz huzursuzluk huzursuzlukla doğru orantılıdır. Hayırlı yayınlar diliyorum. Hakiki namaz ehli olabilmemiz duasıyla demiş. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Dualardan eksik etmeyin inşallah. Bir dinleyicimiz de selamlarını iletmiş. Aleykümselam. Hazreti Ömer radıyallahu an namaz kılmayan, kasti olarak namazı terk eden dinden çıkar, kafir olur. Bunu bir kitapta duymuştum diyor. Rabbimiz herkese nasip buyursun namazı niyazım. Yani namaz kılan insanlara da devam-sebat, istikamet nasip eylesin. Çünkü artık korkuyoruz. Sohbetlerde de hocalarımız anlatıyor ya artık namaz benden düştü rüyamda şuna namaz kıldırdım bilmem ne Sihranlar da var kafayı yiyenler de var dengeli gitmekte fayda var arkadaşlar yani ilk heves böyle bir aşırı böyle bir cezbi hali zuhuratta şunu gördüm bunları yaşadım vesaire bunlara pek kanmayalım bunlar ilerleyen zamanlarda olacak şeyler İmam Rabbani Kudüs'e Sırhu'nun söylediği gibi aman dikkat tasavvuf çok güzeldir ama ilimsiz tasavvufa girerseniz dinden çıkmayı da vesile olur bu sözü duydunuz mu İmam-ı Rabbani'dir Kudüs'e sürru İlimsiz tasavvufa tarikata giren dinden çıkabilir aman dikkat diyor neden şeytan bir şeyler gösterir Aa, şu peygamberi gördüm şu meleği gördüm bana namaz kılma dediler İlmi yok ki onu değerlendirsin şu hal geldi bana kalbime şu doğdu bunu hissettim Hayır, evvela farz, farz, farz. Namaz, namaz, namaz. Buyurun. Elif Hanım Efendi, mecburi olarak Rize'ye gideceğim. Sizi her gün dinliyorum. Üzülüyorum çünkü Rize'de Lalegül radyosu çekmiyor. Bu konuda bir şeyler yapılırsa çok güzel olacağına inanıyorum. Çünkü birçok insan bu sayede namaza başladı ve kapandı. Allah'a emanet olun demiş. Elhamdülillah. vesile olduğumuz için mutluyuz. Lakin e, zaten cep telefonundan bu mesajı gönderiyorsunuz. WhatsApp hattından. Halil İbrahim sofrası programları her gün muntazaman atılıyor. Ee, i̇nternet kotanız düşük olsa bile çok fazla kaybetmezseniz onu söyleyeyim. Neden? Bir e, radyo programı 70 megabayt kaydediliyor. 70-80 megabayt. Bu ne demek? Zaten ayda 20 program var. En fazla 1.4 GBlık bir her gün dinleseniz hiç ayrılmadan dinleseniz o kadarlık bir internet kotanıza Ek gelmiş olur. Uydudan da takip edebilirsiniz inşallah. Buyurun. Üsküdar'dan Aygül hanımefendi sizi severek ve kalben dinliyorum. Ama bana rüyamda üç kere namaz kıl diye seslendiler ve bu okunmuş su bunu da iç dediler. Ben hep dua ediyordum Allah'ım bana namaz kılmayı nasip et bununla bir ilgisi olabilir mi dedi demiş. Ben rüyamda da okunmuş suyu içtim abi diyor. Şimdi güzel kardeşim zaten senin rüyan hiç açıklamaya gereksinim olacak bir şey değil. Yani bu rüyayı sen Farsça, Arapça, İngilizce, Almanca'da anlasan aynı kapıya çıkar. Artık bir abdestal al da bir namazını kıl deniyor sana. Ha şunu söyleyeyim, herkese bu rüyalar şunlar bunlar gelmez kimse beklemesin. Belki ölümünüze az bir vakit kalmış da olabilir. Artık bir an önce birinin duasını aldınız belki bir şey oldu. Artık bir namaza başla istersen mesajı olabilir bunu dikkate alın derim. Bir, dinleyici, bir dinleyicimizde ben çalışan bir bayanım. Hanefi mezhebindenim. Namaz saatleri iş saatine geliyor. Sadece farzı kılsam olur mu? Bilgilendirirseniz çok sevinirim. Şimdiden Allah razı olsun demiş. Bunu İsmail'a fetva hattına mutlaka sorunuz değerli kardeşlerim. Bu önemli bir mevzudur. Bir dinleyicimizde geçen gün kızım bana anne kalk namazı kıl dedi. Ben de eşim diğer odada başka bir kadınla mesajlaşıyor diye. Kızım bu sinirleri nasıl kılayım? Kendimi veremedikten sonra pat küt daha çok günaha gireyim dedirtiyor şeytan demiş. Ben anlayamadım. Ne anlattı dinleyicimiz? <gülüyor> başka bir kadın derken kocası ne olmuş? Kızı yani anne namaz kılalım diyormuş. Tamam tamam. E, eşi de herhalde başka bir kadında odada mesajlaşıyormuş. Tamam. Ben de bu halde nasıl namaz kılayım diyor. Yani ha, şeytan böyle dedirtiyor. Anladım anladım yani. Şimdi zaten konu namaz değil burada. Kocasının başka bir kadınla mesajlaşıyor olması doğru mu? Evet. Ha Ama şöyle bir şey var. Koca bu dünyada kalacak. Zaten toprak olacak. Namazı kılmamızdaki durum ahiretimizle ilgili zaten. Dünyada öyleydi böyleydi. Orada ne kıskançlık var ne aldatma var ne başka bir şey var. Dolayısıyla biz namazı Allah için Celle Celaluhu kılalım. Bu şekilde namaz kılınır mı? Dersek eğer ey, başımız ağrıyor namaz kılmayalım. Midemiz bulanıyor namazımızı kılmayalım. Arkadaşlar benim hakkımda iftira yapmışlar namaz kılmayalım. Bu namaz kılmamak şeytanın işine gelir. Bizim kocanızın başka bir kadınla yazışıp yazışmamasından ziyade Allah'a karşı belki kulluk görevinizi daha iyi yerine getirirseniz dua ederseniz belki Allah'u Teala kocanızdan o başka kadının sevgisini de kalbiniz, kalbinden alacaktır. Biraz da bu işi böyle düşünelim. İmtihan vardır. O adamın yaptığı işi düzgün, güzel bir iş demiyorum. Ama ne güzel Allahu Teala size ne vermiş? Siniriniz bozuk. Sinirinizin yatışmasına vesile olan kendi zatını vermiş. Düşünsenize, şu an Azrail aleyhisselam, o hanım kardeşimize söylüyorum. Yanınıza gelse, hadi normalde öyle bir izin verdiği görülmemiş de, 5 dakika vaktim var dese, ne yaparsınız? kocanızın başka bir kadınla mesajlaşmasına mı çok üzülürsünüz? Üst kattaki komşunuzun sizin hakkında dedikodu yapmasına mı kafayı takarsınız? Yüzünüzdeki sivilceyi mi, gardırobunuzda olmasını istediğiniz, alamadığınız eşyaları mı düşünürsünüz o ölüm anında? Onu düşünün yeter. Allahu Teala kendine dönmenizi istiyor. Bu şekilde de size secdeyi vermiş, seccadeyi vermiş, abdest alacak bünyeyi vermiş. Haydi namaza. Hayırlı yayınlar, şimdiden kandiliniz mübarek olsun. Hayırlı dualarınızı Rabbim kabul eylesin. Ben sizlerden eşim için dua istiyorum. Namaz konusunda erkeklerle bu konuda mücadele vermek daha da zor. Allah razı olsun demiş dinleyicimiz. Amin. Allah herkese nasip eylesin. Tatlı tatlama, tiksindirmeden, bunaltmadan inşallah bunlar yapılsın. Buyurunuz. Almanya'dan Nuh Özdemir, aklıma bir camin önünde okuduğum şiir geldi. Kıl beş vakit namazını, çekme dünyanın nazını, yarın kılarım diye.